Er-Rahman, ve ve Allah'ın el-efâlul hüsnası ve aşkı anlamaya çalışıyorduk. Rabbimizi tanımaya çalışıyorduk daha doğrusu. Rabbimizin bize muamelesini anlamaya çalışıyoruz. Sıra, enbette fiiline gelmişti. Allah nebatlandırır, Allah yeşertir, çoğaltır. Allah bunu anlatırken, bütün meyveleri anlatır, otları anlatır, çiçekleri anlatır. Hepsini yeşerten Allah'tır dedi. Bunu sizin için yapıyorum, istifade edersiniz diye. Bir de insanın yeşertmesi lazım. Aynı şekilde Allah insanın amelini de öyle yeşertir, öyle buyuruyordu. Allah yolunda mallarını infak edenlerin misali bir taneye benzer ki, o bir taneyi toprağa atıp yeşerdikinde, yedi başak verir, her başakta yüz tane vardır. Yedi yüz. Bir taneden yedi yüz meydana gelir. Allah yolunda malını infak etmiş. Bire yedi yüz verir dedi Allah. Elbette ki bu bir misal. Kim Allah yolunda infak eder, ahirete gönderirse Allah onu onun için katlar dedi. Bir de malın nereye harcandığı önemlidir? Nereye infak edildiği önemlidir? Tek seferlik mi infak etmişiz? Yoksa bu yeşere katlanan bir infak mıdır? Bir zahiri infak vardır. Bir de manevi infak vardır. Elbette ki en büyük infak manevi infaktır. Mesela biri birine iman verirse, muhabbet verirse, Allah'ın ayetlerini öğretirse o sürekli katlanır. Durmaksızın katlanır. Çünkü o gönülden gönüle aktarılır. Dolayısıyla meyvesini verir. Allah onu sürekli katlar. İnsanın da kendine bakması gerekir. O da yeşertiyor mu? O da tohum ekiyor mu? Onun manevi olarak ekeceği tohum nereye ekilir? Elbette ki gönüllere. Gönüllere neyi ekiyor? Allah'ın ayetlerini ekiyor. Marifeti, marifetullahı. Allah'ı tanıma bilgisini ekiyor. Kendini bilme, tanıma bilgisini ekiyor. Hikmeti, Allah'ın muradını öğretip ekiyor gönüllere. O yeşerir. Gönüllerde yeşerince hangi gönülde yeşermişse iman eder, hikmet sahibi olur. Rabbini tanır, kendini tanır, hayatı tanır. Dolayısıyla güzel yapar ve ebediyen kazanır. İnsan gönüllere böyle ekince elbette ki onu yeşerten Allah'tır. O yeşertiyor, O büyütüyor. Neye göre yeşertiyor, neye göre büyütüyor onu? Vedenin gönlündeki imanına göre, samimiyetine, ihlasına göre. Eğer söyledikleri doğruysa, ve O bunu Allah için yapmışsa, Allah'ın rızasını gözeterek yapmışsa, Allah onu yeşertir. Yok O'nun başka bir menfaati varsa O akıldan öteye geçmez Kulaktan öteye geçmez gönüle inmez Onun için Resulullah Efendimiz buyurdu Aleyhissalatu vesselam Allah yalancının sözünde bereket ihsan etmez Yalancının sözünde Yalan sözde Yalan söyleyenin sözünde Söyleyen doğru söylenmiştir ama kendisi yal yalancıdır Mesela İman edin diyor, kendisi iman etmemiş. Birbirimizi sevelim diyor, kendisi sevmiyor. İkram edelim diyor, kendisi ikram etmiyor. Rahmet edelim diyor, kendisi rahmet etmiyor. Yani söylediği doğrudur ama kendisi yalancıdır. Allah böyle birinin sözünde bereket ihsan etmez. Dolayısıyla gönüllerde onu yeşertmez. Zaten halimizin böyle olduğunu hepimiz şahidiz. Eğer ekilenler yeşerseydi, daha doğrusu Allah onları gönüllerde yeşerseydi halimiz böyle olmazdı. Yani ümmetin hali böyle olmazdı. Eğer dünya ahiretin tarlasıysa buraya ekmeye gelmişiz. Nereye ekiyoruz? Yatırımı kime yapıyoruz? Elbette ki insana. Nasıl bir muamelede bulunursak insana onu ekmişiz oraya. Yani bir kula rahmet ettiğimizde oraya rahmeti, onun gönlüne rahmeti ektik. O rahmet tattı, gördü, yaşadı bunu. O rahmet orada yaşarırken nasıl yaşar? Allah'ın rahmeti tecelli eder. O da evet, rahim isminin Allah'ın rahim rahim isminin tecellisine masah olur. Rahim bir kul olur, sen rahmet etmişsin ama onun gönlüne o rahmeti de ektin. İnsan böyle kazanıyor, Allah'ın yeryüzündeki halifesi olarak böyle kazanıyor. Ramazanın son 10 gününe girdik. Öyle buyurmuştur Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Ramazanın ilk on günü rahmet, ikinci on günü mağfiret, üçüncü on günü de kurtuluş dedi. Cehennemden kurtuluş. Rahmet olmadan mağfiret olmaz. Mahfiret olmadan da kurtuluş olmaz. Önce Allah'ın rahmetinin içine girmeye, Çalışacağız ki birbirimize rahmet edeceğiz ki, kendi kendimize rahmet edeceğiz ki mağfiret gelsin. Rahmet gelmeden mağfiret olmaz. İnşallah rahmetin içine girmeye çalışmışız. Rahmetin içindeyiz. İnşallah Rabbimiz bizi mağfiret etmiş. Tabii ki tövbe etmişiz, istiğfar etmişiz, Rabbimize dönmüşüz arziyetimizi Rabbimizin huzurunda itiraf etmişiz, af dilemiş, mağfiret dilemişiz. O da bizi inşallah affetmiş, mağfiret etmiştir. Sıra neye gelmiş? Kurtuluşa. Son 10 gün cehennemden kurtuluş dedi. Cehennemin, cehennemden kurtulduğumuzu nasıl anlayacağız? Kendi gönlümüzden eğer gönlümüz, kalbimiz, nefsimiz temizlendiyse, Allah'a şirkten, köfürden, nifaktan, gururdan, riyadan, hasetten, buna beraber dünya sevgisinden, nefsin arzuları, istekleri sevgisinden, ben deme, bence deme sevgisinden, övülme sevgisinden, takdir edilme sevgisinden kurtulduysa, Neyi kazanmış oldu? İmanı kazanmış oldu. Aşkı, muhabbeti kazanmış oldu. Ahireti dünyaya tercih etti. Rabbine karşı tevazu sahibi oldu. Kibirden kurtulmuş çünkü. Rabbinin hesabını yapan bir kul oldu. Rabbani bir kul. Böyle bir gönül, cennete dönmüş bir gönüldür. Cehennemden kurtulmuş bir gönüldür. Yoksa orada ahirette cehennem var, oradan kurtulduğu cennete gitti değil. Burada eğer gönlü cehennem olmaktan kurtulup cennet olduysa, evet. Cehennemden kurtuldu, cennetlik oldu. İnsan her şeyi kendi üzerinde yaşar, tadar ve bilir. Allah ona öğretiyor. Yoksa ne olacağını bilemez. Ya da bilmediğini zannediyor. ya da kendi kendini kandırıyor. Hiç kimse bilmiyorum diyemez. Bilmedim, anlamadım diyemez. Neden? Eğer bilmediği anlamadıysa haşa Allah ona hile yaptı demektir. Eğer onu yapacağını bilmiyorsa, nerede olduğunu bilmiyorsa, Allah katındaki yerini bilmiyorsa bu durumda Allah ona hile yaptı demektir. Nasıl? Allah vahyini göndersin, peygamberliği göndersin, her şeyi açıklasın, beyan etsin ve o bilmesin. Yaratan yarattığını bilmez mi buyurdu? Biz onlara ayetlerimizi iyice anlatmadan, beyan etmeden, iyice onlara kavratmadan, özellikle bunu söylüyor, iyice onlara kavratmadan nasıl azap ederiz? Yakışır mı böyle bir şey? O zaman herkes kendini biliyor. Nerede olduğunu biliyor. Allah katındaki yerini biliyor. Resul Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi. Evet sahabeye buyuruyordu. Size Allah katındaki yerinizi haber vereyim mi? Sahabe evet ya Resulullah deyince ne buyurdu? Herkes kendi gönlüne baksın. Onun gönlünde Allah neredeyse o da Allah katında oradadır. Or Rabbini ne kadar ciddiye alıyorsa, o kadar ciddiye alınmaya layıktır. Rabbini ne kadar seviyor, ne kadar ciddiye alıyorsa, ne kadar Rabbine karşı edepliyse, ne kadar Rabbine itaat ediyorsa, ne kadar Rabbinin huzurunda durup, kul olduğunu bilip, ona göre yaşıyorsa, o kadar Rabbini ciddiye almıştır, o kadar iman etmiştir. Bununla beraber, Herkes baksın, Allah için neyi kurban ediyorsa, onun imanı kurban ettikleriyle ölçülür. Allah için yaptığı fedakarlıkla ölçülür. Eğer Hazreti İbrahim gibi en sevdiğini kurban edebiliyorsa, Hz. İsmail gibi canını kurban ediyorsa, Hz. İbrahim gibi ateşe atılırken, hasbunallahu ve nimel vekil diyebiliyorsa, Allah'a dost olmaya layık olmuştur. Allah'a dostluğu hak etmiştir. Herkes kendine baktığında bunu net olarak görür ve anlar. Görmedim, bilmedim, anlamadım, böyle düşünüyorum. Ya da mesela ne diyor? Nerede olduğumu bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun? Ne demek bilmiyorsun? Biliyorsun. Demek kendinden bile kendi yerini gizliyorsun demektir bu. Kendinden bile gideceğin yeri gizliyorsun. Onun için bilmiyorum diyorsun. İnsan kendini bilmez mi? Gönlünü bilmez mi? İmanını bilmez mi? Allah'a evet, olan muhabbetini, haşiyetini, edebini bilmez mi? İnsan aynı şekilde Allah'a itirazını bilmez mi? Şirkini, küfrünü bilmez mi? Nasıl bilmez? Bilmemesi mümkün müdür? oturup bir tefekkür ettiğinde kendini hesaba çektiğinde bunu net olarak görür ve bilir. Onun için bilmediğim mazeretini Allah kabul etmez. Bilmiyorsak bilelim. Nasıl bileceğiz? Oturacağız, tefekkürümüzü yapacağız. 10 dakika içinde, 20 dakika içinde bütün hesabımızı, hayatımızın hesabını görürüz. Sonra sonra içinde bulunduğumuz ana geliriz. Şu ana Tövbe etmediğimiz günahlarımız varsa tövbe etmemiz gerekir. istifar etmemiz gerekir. Allah'a sığınıp bizi affetmesini, mahfret etmesini istememiz gerekir ki Rabbimiz onu silsin. Mahfreti tecelli eder, afi tecelli eder, rahmeti tecelli eder. Onu siler. Siler ve olmamış gibi muamele yapar. Ama dese ki ben bunu yapmaya devam ederim. Onu silemez. Onu sildirmedi. Çünkü yapmaya devam ediyorum diyorsun. Yaptıkça ne olur? Yaptıkça o senin gönlünde büyür, ağırlaşır ve sen onu atamaz olursun. Onu silemez olursun. Öyle buyuruyordu ayet-i kerimede. Günahı kendisini çepeçevre kuşatanlar. Cehennemliktir. Günahı kendisini çepeçevre kuşatanlar. Nasıl çepe çevre kuşatıyor? Bir günah işliyor ve sürekli onu tekrar ediyor. Sürekli onu tekrar ediyor. Tekrar edince, o günah onun üzerinde bir elbise gibi olur. Öyle ki, o günahı işlediğini bilenler onu gördüğünde onu hatırlar. O günahı hatırlar. Mesela, nasıl? Yani biri arada bir içki içiyor. İçki içince ne yapıyor? Tövbe ediyor. Yanlış yapıyorum diyor. Bu günahkar. Günah işlemiş. Tövbe etmiş, istiğfar etmiş. Allah'ın affına, mahfiretine yakındır. Düşüyor. Düşünce pişman oluyor. Ama bir de, biri hem içki içiyor, hem tövbe etmiyor. Tövbeye yanaşmıyor. Ve bu işi sürekli yapıyor. Onu gören sarhoşluğu hatırlar. İçkiyi hatırlar, sarkoşlığı hatırlar. Günahı onu çepeçevre kuşatmış, ona bir elbise olmuş. Öyle devam ederse ne olur? İmanını kaybeder. İmanı kaybetmek hem çok zor, imkansız denecek kadar zordur, hem çok kolaydır. İmanını ciddiye almayanlar için imanı kaybetmek çok kolaydır. Kaybetme sınırındadır. Çünkü endişe etmiyor, korkmuyor. Onun için ısrarla ne diyoruz? İman, Rabbini her şeyden çok, canından çok sevmektir. Buna beraber bir o kadar da harşet duymaktır. Bir o kadar da edepli olmaktır. Bu üçü bir aradadır. Tek tek değildir. Ben Allah'ı çok seviyorum, imanım var. Hayır. Eğer bir o kadar da haşet duyuyorsan, bu doğruydı. Korkuyorsan doğruydı. Bu imanı kaybetmekten korkuyorsan doğruydı. Ne kadar imanın varsa, onu kaybetmekten o kadar korkuyorsun. Ne kadar seviyorsan, sevdiğini kaybetmekten o kadar da korkuyorsun. Buna beraber Rabbine karşı o kadar da edebin var ve dikkatlisin. Konuşurken dikkatlisin, düşünürken dikkatli isim. Bir şey yaparken dikkatli isim. Neden? Rabbimi incitmeyeyim. Rabbimi küstürmeyeyim. Rabbimi gazaplandırmayayım. Rabbime ters düşmeyeyim. Rabbime karşı fikir beyanında bulunmayayım. Rabbime itiraz etmiş olmayayım. Der. Hem korkar, hem edepli olursun Rabbine karşı. Değilse, değilse iman yok. Değilse muhabbet sahtedir, yalan bir, Yalancı bir muhabbettir. Nasıl? Nefsani muhabbettir. Gönlün, ruhun, imanın muhabbeti değildir o. Nefsin muhabbeti. Nefsin muhabbeti nasıldır? Karıştırıyoruz. Nefsin muhabbetini imanla karıştırıyoruz. Nefis Allah'ı seviyor mu? Elbette ki sever. Nasıl seviyor? Nefis. Allah'ı, Rabbini nasıl seviyor? Efendinin kölesini sevmesi gibi seviyor. Efendinin kölesini sevmesi gibi. Bana versin diyor. Bana şunu ver, bana bunu ver. Şunu şöyle yap, bunu da böyle yapma. Verince Rabbim bana ikram etti der. Allah buyurdu ayet-i kerimede. Verince, vermeyince ya da oran nimeti alınca ya da bir musibetle imtihana tabi tutunca Rabbim bana ihanet etti der. Yanlış yaptı, Allah yanlış yaptı der. Bana ihanet etti. Ben bunu hak etmemiştim. Niye bana böyle muamelede bulundu? Niye başkalarına böyle muamelede bulunmuyor? Başkaları yanlış yaptığı halde onlara niye nimeti veriyor? Ben mi bunu hak ettim? İman, bu nefsin muhabbetidir. Bu imanda evdir. İman tam bunun tersidir. Yani Allah'ı sevmek bunun tersidir. Nasıl seviyor? İman ehli, imanıyla nasıl seviyor? Yani gönlüyle, ruhuyla nasıl seviyor? Ben Rabbime aittim der. Ben Rabbime aittim. Dilerse nimetle imtihana tabi tutar. Dilerse musibetle imtihana tabi tutar. Dilerse alır tahta oturtur. Dilerse süründürür. Ben onun kuluyum. Rabbim nasıl dilerse, nasıl seviyorsa... Doğru O'dur. Güzel O'dur. Ona itiraz etmem der. Ve gerçekten öyledir. Her halükarda Rabbine boynunu büküyor. Bununla beraber bir beşer, bir kul olarak her türlü nimeti Rabbinden ister, isteyebilir. Ama bununla beraber sen benden ne istiyorsun ya Rabbi der. Ben senin istediğin gibi yapmak istiyorum. Senin istediğin, sevdiğin gibi olmak istiyorum. Her neyi isterse istesin, Rabbini razı etmek için istiyor. Daha güzel kulluğunu yapmak için istiyor. Ebedi hayatını kazanmak için istiyor. İstiyor, Rabbi verince de gerekeni yapıyor. Öyle kullanıyor. Bu mümin, bu gönlüyle seviyor. Bu kalbiyle seviyor, bu ruhuyla seviyor ve bu gerçekten iman, bu imandır. Ama nefsin sevgisi böyle değildi. Nefsin sevgisi ben Allah'a aitim demiyor, Allah bana ait olsun diyor. Elbette ki bunun alt kademeleri de var. Nedir alt kademeleri? Genel olarak cemaatler için bu böyledir. Din bizde diyor. En doğru biz yapıyoruz diyor. Bir tek biz kurtuluştayız diyor. Bizden başka kimse doğru yapmıyor. Öbürlerini eleştirir. Yanlış. Bu hiç yakışmadı. Bu mümine yakışmadı. Sormak lazım. Sen hiç Allah'ın nazarıyla nazar ettin mi? Hiç sen alemi, insani, varlığı Allah'ın huzurunda Allah ile Bakıp, nazar edip gördün mü? Anladın mı hiç? Göremedin, anlayamadın. Biz zahmet. Biz zahmet şöyle, Allah'ın huzurunda dur. Allah sana akıl vermiş, gönül vermiş, fıtrat vermiş, tecelli etmiş. Ruhundan nef etmiş. Sen dur, o sana gösterecek. Dur, bak, o sana gösterecek. Sen burayı anlarsın. İlmine göre, marifetine göre, gönlüne göre burayı anlarsın. Allah sana anlatır. Sana tattırır bunu. Huzurda dur, dünyaya bak. Dünyadaki insanlara bak. Ne göreceksin? Allah'a göre. Göreceğimiz şey nedir? Hepsi O'nun kuludur. O yaratmış. Her biri O'nun katında özel bir kuldur. Özel. Özel olarak yaratmış. İrade etmiş önce. dilemiş sonra tecelli etmiş, yaratmış. Bana abd olacak bir kul, beni sevecek, aşık olacak, aşıklığını ispatlayacak, beni temsil edebilecek, bana ayna olabilecek bir kul yaratıyor. Ve sen onun hakkında ileri geri konuşuyorsun. Bir kul olarak konuşuyorsun. Ne kadar edebe aykırı bir şeydir. Değil mi? Sen onun Allah katındaki yerini biliyor musun? Hayır. Gönlünü açıp imanına baktın mı? Hayır. Öyle buyuruyor bir ayet kerimede. Sizden bir kısım, bir topluluk, bir cemaat, başka bir cemaati, başka bir topluluğu eleştirmesin. Belki o eleştirdikleri onlardan daha hayırlıdır. Sizden bir, top, bir grup kadın başka bir grup kadını eleştirmesin. Belki o eleştirdikleri onlardan daha hayırlıdır. Allah öyle buyurdu. Senin bu tavrı kabul etmiyorum dedi. Bu kul tavrı değildir dedi. Kul bu değildir dedi. Aynı şekilde gene buyuruyor, birbirinizi eleştirmeyin, çekiştirmeyin, ölmüş kardeşinizin etini yemeyin, casusluk yapmayın, Birbirinizin hatasını araştırmayın. Allah yapma dedi. Senin işin hüküm vermek değil. Hüküm verecek olan Allah'tır. Sen hüküm veremezsin. Şunlar şöyle yapıyor, bunlar böyle yapıyor deyip eleştiremezsin, çekiştiremezsin. Ne buyurdu? Allah ölümü ve hayatı yarattı ki, hanginiz daha güzel yaparsınız? Sen kendi hesabında ol dedi. Bak güzel yapıyor musun, yapmıyor musun? Rahmetin içine girmiş misin, girmemiş misin? Sen dua oluyor musun, olmuyor musun? Rabbini gönlüne davet edip tecelli etmesini, ona ayna olmayı, halife olmayı istiyor musun, istemiyor musun? Aynı şekilde, bütün kullarımı kul olmaya davet ediyor musun, etmiyor musun? Sen buna bak. Onun için herkes kendini biliyor. Söyledim, Rabbinin nazarıyla nazar etmek. Nazar edince, Allah'ın nebatı yetiştiren efanını anlatıyordu. Bir otu bile koparamazsın ihtiyaç dışında, mecburiyet dışında. Bir otu, bir yaprağı ağacından koparamazsın. O geçer diyor çünkü, o büyütüyor. Bununla beraber yerde, gökte ikisi arasında ne varsa hepsi Rabbini tesbih eder. Hepsi Rabbini hamd eder, hamd ile tesbih eder dedi. Böyle bakınca Rabbinin nazarıyla nazar etmiş oluyorsun. İnsana bakarken de ona bu şekilde Allah'ın yeryüzündeki halifesi olarak baktığında doğru bakmış oluyorsun. Eğer böyle bakarsan zaten ona göre muamele edersin. Öyle buyurdu Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bir mümin bir mümine sertçe baksa hakkı geçer. Sertçe bir bakış. Bir mümin, bir mümine tebessüm etse bu sadakadır dedi. Artık muameleyi ona göre anlamak gerekiyor. Serçe, baksan hakkı geçiyor, tebessüm etse sadaka vermiş oluyorsun. Herkesin kendine bakıp kendi hesabını görmesi gerekir. Çünkü bir gün mutlaka Allah'ın huzuruna çıkıp Allah onun hesabını onun önüne koyar. Ne buyurmuştu ayet-i kerimede? kitabı eline verilir, hesabı önünde açılır. Denir ki ona, bugün hesap sorucu olarak sen kendine yetersin. Hadi kendi hesabını kendin gör bakayım, denir. Defteri önümüze vermiş, hesabımızı önümüze koymuş. Bizim de kendi hesabımızı önümüze koymamız lazım. Allah'ın vahyi önümüzde. Kendimizi hesaba çekelim. Kıyametin geldiğini farz edelim. Ya da yarın öleceğimizi farz edelim, Rabbimiz bizi hesaba çekecek. Bu durumda hesabımızı görelim. Nereye gideceğimizi net olarak görürüz. Allah'ın huzurunda Rabbimizden nasıl bir muamele göreceğimizi net olarak görürüz. Yeter ki kendimizi kandırmaya çalışmayalım. Kendi kendimize hile yapmayalım. Kendi hesabımızı kendimizden gizlemeyelim. O zaten açlığa çıkacak. Onu zaten Allah biliyor. Ramazan'ın son 10 gününe girdik dedim. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam Ramazan'ın son 10 gününü itikafta geçirirdi. İttikaf. İttikaf Allah'ın huzurunda durmak demektir. Allah ile beraber olmak demektir. Evet. Son 10 günü mescitte itikafta geçirirdi. Allah et-i de öyle buyuruyor. İttikafa Girdiğinizde zaten oruç tutuyorsun. Ama bunun dışında iftarda da iftarda iyi birişiyorsun ama iftarda da eşlerinizle beraber olmayın dedi. Bu Allah'ın koyduğu sınırdır. Yani itikaf şey iftar vaktini de kapsıyor aynı zamanda. Sadece oruçlu ke değildir. Geceyi de kapsıyor. Yani vaktini, zamanını sadece Allah'ın huzurunda, Allah ile beraber geçirmen gerekir. Eğer gönlümüz Allah'ın huzurunda durursa, Rabbimizin huzurunda durursak, içinde bulunduğumuz ana gelmiş oluruz. O an. Şimdi. Şimdi mesela hepimiz Allah'ın huzurunda mıyız şu anda? Evet. Allah bize nazar ediyor mu? Evet. Ama bunu anlayabilmek için, tadabilmek için gönlümüzle bakmamız gerekir. Gönlümüzle. Yoksa bunu bilmek bize bir fayda vermez. Bunu tatman gerekiyor. İman bunu bize tattırır. Aşk, muhattat bize bunu tattırır. tatırmalıdır Ben, beni yaratan Rabbimin huzurundayım dediğinde onun için dünyanın bitmesi gerekir. Nasıl ki namaza durduğumuzda, namaz müminin miracıdır. Ben Rabbimin huzurundayım dediğinde, dünya bitiyorsa, Rabbinin huzurundaysa ve namaz onun miracıysa, aynı şekilde itikaf da öyledir. Bütünüyle Allah'ın huzurunda durmak. Ama eğer namazda bunu beceremediysek, huzurda durmayı beceremediysek, diğer zamanlarda becermemiz asla mümkün olmaz. Allah eğer beş vakit namazı farz kılmışsa günde 5 defa huzuruma gel, dünyadan çık, miraja gel dediyse benimle ol dediyse, kulluğunu arz et dediyse. ya na'budu ve yalnız sana abdoluyoruz ve yalnız seni istiyoruz de dediyse eğer bunu yaptıysa Zaten ne zaman Rabbimize dönsek huzurdayız. Ama bunu söyleyemediysek, namazda huzurda duramadıysak diğer zamanlarda zaten durmamız mümkün değildir. Hiç kimse için. Yaratan yarattığını bilmez mi buyurdu? Bilir ve yolu o gösteriyor. Onun için hidayet Allah'ın hidayetidir dedi. Allah'ın hidayetinin dışında hidayet yoktur. Sırat-ı müstakim Allah'a giden yoldur. De ki Rabbim sırat-ı müstakim üzeredir. Dileyen Rabbine varan bir yol tutsun. Varan yolun sırat-ı müstakimi tutsun. Allah'a gidenlerle beraber Allah'a gitsin, Rabbine gitsin. Kur, Allah için her neyi yaparsa yapsın, niyeti eğer Allah'ın rızasıysa rızasını kazanır. Allah'ın yakınlığıysa yakınlığı kazandır. Cennetse cenneti kazanır. Ameller niyete göredir çünkü. Niyeti neyse karşılığı odur. Ama niyeti başka bir şeyse ahiretten nasibini alamaz. Niyeti başka. Niyeti neyse Allah karşılık olarak onu verir. Başka bir şey alamaz. Yani insanlar namaz kıldığımı görsün diye kalırsa Allah da insanlara gösterir, insanlar da onun için namaz kılıyor der, dedirtir onlara. Ramazanın bu son on gününü inşallah Allah'ın huzurunda, itikafta geçireceğiz. İmkanı olanlar itikafa girer, imkanı olmayanlar üç gün girer, beş gün girer, bir gün girer. Söylemiştim, özellikle e, hanım kardeşlerimiz buna müsait olmayabilir. Çocuklardan dolayı. Onlar da kendi evlerinde bir saat, iki saat, beş saat niyet edip itikafa girmeli. O vakitlerini, zamanlarını sadece Rabbi ile beraber olmaya ayırmalıdır. Yani girdim oraya kapandım, aldım tesbihi, çektim değil. Bütün gönlüyle, Rabbi ile beraber olması lazım. O yakınlığı tatması gerekir. Yakınlığı. Yakınlığı tattıran şey nedir? İman. İman yoksa tadamaz, hayal eder sadece, kuru bir hayal. İman varsa neyi tadar? Aşkı, muhabbeti, bütün şiddetiyle Allah'ın tecellisini tadar. Perdeyi aralıyor çünkü. Hepimiz kendimizi biliyoruz. Eğer peygamberler öyle söylenmişse, Ya Rabbi sana layıkıyla kul olamadım, avd olamadım dediyse, layıkıyla sen, seni tesbih edemedim, hamd edemedim, şükredemedim dediyse, artık bizim ne söylememiz gerekir, ona göre anlamak gerekir. Kendi halimizi biliyoruz. Hayatımızın ne kadarını ahiret için yaşıyoruz, ne kadarını dünya için, nefsimiz için yaşıyoruz, bunu görüyoruz. Allah'ı nefsimizden daha çok sevmedikçe iman etmiş olmuyoruz. Ahireti dünyadan daha çok sevmedikçe ahirete iman etmiş olmuyoruz. Nasıl daha çok sevmiş oluyoruz? Ahireti dünyadan daha çok. Bakacağız ne kadar dünyaya çalışıyoruz, ne kadar ahirete çalışıyoruz. Kazandığımızın ne kadarını ahirete harcıyoruz, ne kadarını dünyaya harcıyoruz. Eğer ahirete harcadığımız, dünyaya harcadığımızdan daha çok değilse dünyaya iman etmişiz. Yani dünyayı seviyoruz, dünyayı ahiretten daha çok seviyoruz. Allah'ın rızasını kazanmak için ne kadar çaba gayreti sarf ediyoruz, kendi nefsimizi razı etmek için ne kadar çaba gayreti sarf ediyoruz ona bakacağız. Bununla beraber hayatı yaşarken Resulullah Efendimiz'i ne kadar örnek alıyoruz? Hangi işlerimizde, hangi hallerimizde örnek almışız, örnek alıyoruz? Hangi davranışımızda düşünürken ne kadar onun gibi düşünüyoruz? Konuşurken ne kadar onun gibi konuşuyoruz? Bununla beraber aklakımız ne kadar onunki gibidir, ona benzemiş? Bir şey yaparken ne kadar onun gibi yapıyoruz? İnsanlara muamele ederken ne kadar rahmet oluyoruz? Evet, alemlere rahmet olanı örnek alırken, ne kadar rahmet oluyoruz. Onun için kendimizi hesaba çektiğimizde net olarak kendimizi anlarız. Gideceğimiz yeri biliyoruz. Allah'ın bize nasıl bir muamele yapacağını biliyoruz, anlarız. Söyledim, eğer anlamadıysak anlamak istemediğimiz içindir. O tarafa bakmak istemediğimiz içindir. Öyle buyuruyor Allah ayet-i kerimede, herkes ahirete ne gönderdiğine baksın. Geldiğinizde onu katımızda hazır bulacaksınız. Bir de onu sizin için katlamışız. Herkes baksın. Bir günümüzü önümüze koyduğumuzda, hesap ettiğimizde, o bir günün ne kadarını ahiretimiz için Allah yolunda harcamışız, ne kadarını dünya için harcamışız, ne kadar dünya düşüncesiyle geçmiş, ne kadarı ahiretin düşüncesiyle geçmiş, net olarak görürüz. Hayatımız zaten bu günlerden ibarettir. Bir günü hesap ettiğimizde, Hayatımızın ne kadarı Allah yolunda, ne kadarı nefsimizin, kendimizin, dünya yolunda kargandığını görürüz. Allah bizi huzura aldığında, seni bana abdolasın diye yarattım. Ruhundan sana nefret Hazreti insan olasın. Sen melekleri secde ettirdiğim varlıksın. Bana halife olasın, ayna olasın. El Esmaül Hüsna'm üzerinde tecelli etsin diye seni yarattım. Sana bakınca kendimi görmeyi diledim. Dese, sen ne yaptın? Sen kime ayna oldun? Neye ayna oldun? Kime dost oldun? Hayatını nereye harcadın? İnsanın hayatı, İnsanın sermayesidir. Allah'ın kuruna verdiği sermayedir. Onu istese de istemese de her gün harcıyor onu. Önemli olan harcarken neyi satın aldığıdır. Hiç kimse imkan yoktu diyemez bu konuda. Çünkü kazanırken gönlüyle kazanıyor. Eğer Allah'ın huzurundaysa, niyeti Allah'ın rızasıysa, Allah'ın rızasını gözetiyorsa... Bununla beraber hikmetle bakıyorsa, varlığa, mahlukata hikmetle bakıyorsa, ayet olarak okuyorsa, anlıyorsa, zaten aşka, muhabbete gark olur, Allah'ın huzurunda durmuştur zaten. Bu durumda hareket ederken de, konuşurken de, bir şey yaparken de Allah'ın hesabını yapıyordur. Allah'ın güzelliğiyle, isimleriyle muamele ediyordur. Onun elindeki bir şeydir. İşi ne olursa olsun, hangi toplumda olursa olsun, bu tamamen onun elindeki, gönlündeki bir şeydir. Onun için Allah, şirki kabul etmem dedi. Ama böyle bir bakışa, böyle bir imana sahip değilse, Kabe'de de yaşasa, Kabe'nin içinde de yaşasa, o yine imansız gider. Ama böyle bir imana, böyle bir gönül haline sahipse, Kafirlerin Yahudinin içinde, Hristiyanın içinde de yaşasa o yine cennete gider. Öyle buydu Resulullah Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam. Geçmiş ümmetlerden bir zat vardı. Kabe'de 70 yıl boyunca ibadet etti. Hazreti İbrahim'in makamı ile Kabe arasında ibadet yaptı. Vefat ettiğinde herkes gönlü kiminle beraberse onlarla beraber huzurda olur. Diyor kendini çok farklı bir topluluğun içinde buldu. İman etmeyen bir topluluğun içinde kendini buldu. Diyor dedi ki ya Rabbi ben bunlardan değilim. Bütün hayatım boyunca yani 70 yıl boyunca kabede ibadet ettim. Diyor Allah buyurdu ki doğrudur. İbadet ettin ama senin gönlün bunlarla beraberdi. Sen bunların arkadaşıyısın. Senin gönlün neredeyse sen oradasın. Beden itibariyle oradaydın ama gönlün bunlarla beraberdi. Onun için bakacağız gönlümüz kiminle beraberdir. Kimi seviyoruz. Kimlerle beraber yolculuk yapıyoruz. Ahiretin yolculuğunu yapıyoruz. Eğer Allah sizin veliniz Allah'tır, Resulüdür, müminlerdir dediyse, Allah müminleri nasıl tarif ediyordu? Evet. Müminler o kimselerdir ki, Allah zikredildiğinde kalpleri ürperir, onlara Allah'ın ayetleri okunduğunda imanlarını artırırlar, onlar bütünüyle Allah'a tevekkül ederler. Onlar birbirlerine, Hayrı tavsiye ederler, rahmeti tavsiye ederler, savri tavsiye ederler, hakkı tavsiye ederler. Onlar hayırda birbirlerine yardım ederler, hayırda yarışırlar. Allah mümini böyle tarif etti. Böyleysek müminiz. Değilsek, deyse Allah bunlara hakkı mümin dedi. Değilse sahte mümin. İsmi mümin, kendisi mümin olamamış. Bütün ibadetlerden gaye imani kemale erdirmektir. Bununla beraber o ibadetin kazandırdığını hayatı yaşarken onunla kulluk yapmaktır. Allah'ın huzurunda durup doğru yapmaktır. Allah'ın emrettiği, sevdiği gibi yapmaktır. Güzel yapmaktır. Ama gece gündüz ibadet etsin, hayatı yaşarken ahlakı güzel olmasın. Hiç ahlakı kötü olan mümin olur mu? Böyle bir şey olur mu? Kötü ahlaklı mümin, kötü ahlaklı müslüman. Böyle bir şey düşünülebilir mi? Yok böyle bir şey. O ibadet yapmamış, ibadeti taklit etmiş. İbadetinden bir fayda görmemiş. İbadetinin onu değiştirmesi gerekir, onu büyütmesi gerekir. Onu her türlü kötülükten, aşırılıktan arı koyması gerekir. Onu hazreti insan yapması gerekir. Bütün ibadetler de böyledir. Bütün hayırlar Allah için yapılan bütün iyilikler, güzellikler evet. Ona bunu kazandırması lazım. Allah öyle buyuruyordu ayet-i kerimede. Allah seri bir hesaptır. Hesabı anında görendir. Seri şekilde hesabı görür. Yani sen bir hayır yaptığında o hayrın karşılığı olarak Allah senin gönlüne hayr olarak tecelli eder. Rahmet olarak, muhabbet olarak, iman olarak tecelli eder. Güzellik olarak senin gönlüne tecelli eder. En az bire on. Ama kötülük yaptığında bire bir dedi. O kötülük de aynı zamanda hemen senin gönlüne bir leke olarak gelir. Öyle buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Kul bir günah işlediğinde kalbine, gönlüne bir leke gelir. Eğer onu devam, işlemeye devam ederse o lekeler evet, peş peşe gelir, kanınlaşır, perde olur. Bir günah yanlış yaptığınızda peşinden hemen bir hayır yapın, bir iyilik yapın, bir ibadet yapın, bir tövbe istiğfar yapın ki onu silin hemen. Anında geliyor çünkü seriül hesaptır. Onun için herkesin ameli üzerindedir. Üzerinde ne varsa ameli odur. Neye göre bunu anlar? İmanına göre anlar. Teslimiyetine göre anlar. Ebedi hayatı düşürmesine, hesabını yapmasına göre bunu anlar. Neyi varsa üzerindedir. Onun için Efendimiz buyurdu. Cennete nimet yoktur. Herkes nimetini beraberinde götürür. Nimeti üzerindedir. Cehennemde ateş yoktur. Herkes ateşini, azabını beraberinde götürür üzerindedir o ya Allah'ın güzelliği tecelli etmiş bu ona cennet olur ya da şeytanın verdiği vesvese evet, kibir gurur, Riya haset dünya sevgisi evet, onun gönlünde ne olur ateş olur, cehennem olur ona başkasını hesaba çekip bu cennetliktir bu cehennemliktir Demek yerine kendimizi hesaba çekiyoruz. Allah onların hesabını bize sormaz. Öyle buyurdu. Ne şimdikiler ne geçmiştekiler. Allah onların hesabını sormaz. Herkesin hesabı kendisinedir. Herkese kendi elleriyle yaptığının karşılığı vardır. Ne yapmışsa onun karşılığını görür. Yani Allah bizi huzura aldı. Bize bir kurum şunu niye yaptın dedi. Bize dese ki ya Rabbi falancalar şöyle yaptı, falancalar böyle yaptı. Ne der? Sana ne? Ben sana senin hesabını soruyorum. O benim kurum. Ona hesap soracak olan ben. Sen yesin. Sana böyle bir yetki vermedim. Ne zaman görsek ki biri birilerini hesaba çekiyor. Birilerini cehenneme gönderiyor. Birilerini cennete gönderiyor. Evet cennete gönderirken hüsn-i zanda bulunmuştur. Ama cehenneme gönderiyor. Bilin ki kendisi cehennemliktir. Bunu net olarak bilen, birilerini cehenneme gönderenler cehennemliktir. Allah Rahman ve Rahim'dir. Kıyamet günü rahmetiyle tecelli eder. Öyle buyurdu Resulullah Efendimiz. Kıyamet günü dünyada kim kime şefaat etmiş, yardımcı olmuşsa, Allah yolunda ona yardım etmişse, ona öğretmişse, onu taşımışsa, orada şefaat eder, yardım ettiklerine şefaat eder. Beraber yolu yürümüşler çünkü. Bütün şefaat edecek olanlar şefaat eder. Peygamberler şefaat edecek olanlara şefaat eder. Şefaat edecek olanlar şefaat ettiklerine, dünyada yardım ettiklerine şefaat eder. Bütün şefaat edenler şefaat ettikten sonra diyor Allah buyurur ki Hepiniz şefaat ettiniz şöyle bir kenara çekelim sıra bende bu sefer ben şefaat edeceğim. Allah! Buyur ki Allah rahmetini öyle bir Saçar öyle bir rahmetiyle tecelli eder ki İblis bile umuda kapılır Belki Rabbim beni de affeder diye umuda kapılır o anda Sen onu tanımıyorsun O'nu tanımıyorsun, O'nun kulları hakkında karar veriyorsun, hüküm veriyorsun. Bir de şöyle düşünelim. Harc edelim, bizim on tane çocuğumuz var. Biz hepsini sever miyiz? Severiz. Hepsi kazansın istiyor muyuz? İsteriz. Onlardan biri ötekilerine, bu kötüdür dese, bize dese ki, bunu kov, bunu at, bunu evlatlıktan reddet dese, biz ne deriz ona? saygısızlık yapma deriz, terbiyesizlik yapma deriz. Sen kimsin deriz. Hangi hakla bunu söylüyorsun bana? Değil mi öyle? Bir baba olarak bunu söylüyoruz, bir ana olarak bunu söyleriz. Sonra o çocukları, çocuklarımız ama biz yaratmamışız. Allah yaratmış ve sen Allah'a diyorsun ki bunu cehenneme gönder. Bu cehennemliktir, bu kötüdür. Sen cehennemliksin. Senin bakışın yanlış. Senin gönlün yanlış. Buna beraber hakkı ortaya koyarsın, hepsine yardım etmeye çalışırsın. Allah'a davet etmeye çalışırsın. Hidayete davet etmeye çalışırsın. Bunu yaparken sarılırsın, sarılman gerekir, sevmen gerekir. Bir kardeş olarak, mümin kardeşi olarak, Müslüman kardeşi olarak veya insan kardeşi olarak sarılıp, Cennete davet ediyor, Allah'a davet ediyorsun. Bunu yaparken de kulluğunu yapıyorsun. Kulluğunun gereği olarak yapıyorsun. Rabbin böyle sevdiği için. Onun için Efendimiz buyurdu, Bir kul bir kula dua ederken, Allah onun duasını kabul eder, buyurur ki, sen kulum olarak benim kulum için böyle bir hayrı istiyorsun. Ben sizin Rabbinizim. Ona da verdim, sana da verdim buyurur. Onun için birbirimize dua olmamız gerekir. dua değil. Her eleştirdiğimize dua etmiş oluruz. Dua değil. Her övdüğümüze de dua etmiş oluyoruz. Onun için eleştirmiyoruz. Allah eleştirme dedi. Gıybet etme dedi. Çekiştirme dedi. Yerme dedi. Yani dua etme, dua et. Dua ol dedi. Dua ol. İnşallah bu son 10 günü güzel de Sadece böyle gönlümüzle de, fiilimizle de, amelimizde de, ahlakımızle de, muamelemizle de kul olmaya çalışacağız. Güzel yapacağız. Doğru yapacağız. Rabbimizin güzel dediği gibi, sevdiği gibi yapmaya, olmaya çalışacağız inşallah. Oruç kendi kendine hakim olmak demektir. Kendine, nefsine, bedenine hükmetmek demektir. İnşallah kendimize hükmedeceğiz. Allah'ın hükmüyle hükmedeceğiz. Öyle buyuruyordu. Allah'ın hükmüyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendisidir. Yani hakikati örtenlerin ta kendileridir. Hakikati örtüyor. Kendimize nasıl Allah'ın hükmüyle hükmetmemiz gerekir? Allah ne dediyse o. Kim ne derse desin, bize düşen Rabbimize bakmaktır. İman, edenler, iman edenlerin Allah'a olan muhabbetleri çok şiddetlidir buyurdu. Çok şiddetli muhabbet hepimiz biliyoruz ki aşk demektir. Müminler Rabbine aşıktır dedi. Neden? O yaratmış. Kendinden hayat vermiş. Kendinden varlık vermiş. Ruhundan nefretmiş. Kendinden isimler vermiş ona. Ona varlık vermiş. Varlıkta tutuyor. Onun Rabbinden başka bir şey yoktur. Nasıl aşık olmaz? Aşık olan kimdir? Allah'ın kendinden ona nefreti ruh Rabbine aşıktır. sahibine aşıktır. Biz de kendi kendimizle, hakikatimizle beraber olunca aşık olduğumuzu görürüz. Aşıklığımızı yaşarız. Bu aşıklığı yaşamadan kulluk nedir? Anlayamayız. Kul demek, köle demek değildir. Aşığın maşukuna karşı teslimiyeti demektir. Öyle bir aşkla seviyor ki her şeyini kurban edecek kadar. Onun için Allah ver diyor, kurban et diyor, ikram et diyor, tahamur et diyor, yut diyor. İyilik yap, kötülük yapana da sen iyilik yap diyor. Niye? Yap benim için diyor. Beni seviyorsun evet. ya. Benim sevgimi istiyorsun ya. Hadi bunu ispatla. Hayat imanı ispatlamanın hayatıdır. Hayat bundan ibaret. Gerisi hepsi bunun için bir araç araç. Araçla amacı birbirinden ayırmamız gerekir. İbadet araç değildir. Amaç değildir. İbadet araçtır. Amaç iman ve abdiyet. Aşıklık, kulluk, abdiyet. Abdolmaya çalışacağız inşallah. Kul olmaya çalışacağız. Her halükarda durum ne olursa olsun, şartlar ne olursa olsun Ya Rabbi seni seviyor. Emir senin, hüküm senindir. Sen nasıl dilersen doğru odur, güzel odur, hak odur. İstediğin odur. Senin muradın üzerimde gerçekleşsin. Gerisi ne olursa olsun. Nasıl olsa ölmeyecek miyiz? Bir şekilde öleceğiz. Mesele Allah yolunda ölmektir. Allah'a koşarken yürü, ölmektir. O'nun yolunda hayatını harcayıp ölmektir. Öle olunca ne olur? Allah yolunda şehit olmuş olur, şahit olmuş olur, şehadet etmiş olur. Ya Allah yolunda koşarken ölürüz, ya Rabbimizden kaçarken ölürüz. İkisinden biridir. Eğer sirat-ı müstakimde Rabbimize koşuyorsak, firar ediyorsak, Allah'ın buyurduğu gibi, hepiniz Allah'a firar edin dedi. Genişliği, yerle, gök kadar olan cennete koşun dedi. Ya cennete koşarken, Rabbimize firar ederken, koşarken ölürüz ya da cennetten kaçarken, Rabbimizden kaçarken ölürüz. Hedefi bir kere belirlemek gerekir. Eğer hedef belli değilse, o iman etmiş olmuyor. Hedef. Eğer biri benim bu hayattaki amacım, gayem, derdim, çabam, gayretim Allah'ın rızasını kazanmaktır, Allah'a dostluğu kazanmaktır, ebedi hayatımı kazanmaktır dediyse bu mümindir. Eğer bunu söyleyemediyse, bunun dışında ne söylerse söylesin, o ona iman etmiştir. Onun Hedefe neyi koymuşsa ona iman etmiştir. Ona kul olmuştur, onun kulüdür. O'na koşuyor, koşmaya çalışıyor. Varır mı? Varır veya varmaz, onu Allah biliyor. Ama Rabbine varamaz, cennete varamaz. Cennete varamayanlar, Rabbine varamayanlar cehenneme yuvarlanır. Ne iman öyle kolay bir şeydir, ne kul olmak kolay bir şeydir. Mümince, delikanlı bir şekilde tavrını ortaya koymadıkça, ben Rabbim için her şeyi yaparım diyen peygamberler gibi yapmadıkça kimse iman etmiş olmaz ve kazanmış olmaz. Eğer peygamberler bütün hayatlarını, peygamberlerle beraber olanlar her şeylerini Allah'a, Allah yolunda kurban ettiyse, bunun dışında herhangi bir şekilde ebedi hayatı kazanmak mümkün değildir. Allah'ın rızasını kazanmak mümkün değildir. O zaman öyleydi, bu zaman böyledir. Böyle bir şey olmaz. Haşa! Allah değişmiş midir ki kulluk değişmiş olsun? Değişmez. Öyle buyurdu. Sen Allah'ın adetinde hiçbir değişiklik göremezsin. Hazreti Adem'e nasıl muamele ettiyse en son insana da o muameleyi yapar. Peygamberlere nasıl muamele ettiyse bütün insanlara o muameleyi yapar. Tecih Kura aittir. O biliyor. Evet, onun için kendimizi kandırmıyoruz. Ya da kendimizi görmezden gelmiyoruz. Biliyoruz. Herkes kendini biliyor. Bu durumda yapılması gereken şey nedir? Tevbe etmektir. İstighfar etmektir. Rabbimize sığınmaktır. Sana döndüm ya Rabbi demektir. Ben sana kul olmak istiyorum. Ben sana yakın olmak istiyorum. Ben hakikatime ermek istiyorum. Ben razı olduğun kullardan olmak istiyorum. Kulum dediklerinden olmak istiyorum. Mümin olanlardan olmak istiyorum. Çok şiddetli bir muhabbetle seni sevmek istiyorum. Senin için evet, her şeyi yapıp kurban etmek, kurban olmak istiyorum. Sana teslim olmak istiyorum. Müslüman olmak istiyorum. Rabbim ne dediyse o demek istiyorum. Böyle teslim. işittik ve itaat ettik diyemlerden olmak istiyorum. Diyoruz. Dememiz gerekir. Gerisi, gerisinden sana sığınıyorum. Şeytandan sana sığınıyorum. Nefsimden sana sığınıyorum. Kaybetmekten sana sığınıyorum. Seni kaybetmekten sana sığınıyorum. Kendimi kaybetmekten sana sığınıyorum. Diyeceğiz. Rabbimizin yardımı gelir inşallah. Gönlümüz temizlenir. Rabbimiz evet, rahmetiyle, ile, tecelli eder, temizler. Aşkıyla, muhabbetiyle tecelli edip o aşkı, muhabbeti yaşarız. Rabbimizle oluruz. Rabbimizin yakınlığını tadarız. Evet. Allah hepimizden razı olsun.